Lam Mim, Lâ ve ve Elimizde bulunan Mektub Rabbanî Allah'ın Kitabı ve Kitabımız olan bütün kitapların cem'i yani yüz suhuf. Üst kitap, büyük kitap. Biri Tevrat, biri Zebur, biri İncil. Bunların cem'i olan, hepsini cem etmiş Kur'an-ı Hepsinin özü, hak ve hakikati olan Kur'an-ı Mübin. Taraf-i İlahi'den Habibi Huda, Şefi'i Ceza, Hazreti Muhammed Mustafa'ya, Peygamberimize taraf-i İlahi'den nazil olmuştur Allah tarafından. Yani Kur'an-ı Peygamber yazmış değildir. Kur'an'ın sahibi, maliki Allah'tır. Peygamberimiz Mektebe gitmemiş, hoca görmemiştir. Peygamberimiz yani dünya mektebi, dünya hocası görmemiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah mektebinde okumuş, muallimi Allah'tır Celle Celaluhu Hazretleri. Kur'an-ı Mübiyeni ve Kitab-ı Kerim'i ayet ayet lazım oldukça, kafirlerin inkarı müddetince onların inkarını, Reddederek, ayatü beyinat, zübur etmiş, 23 senede ihmal olmuştur. Peygamberimiz ayet ayet nazi olmuştu Kur'an-ı Ne bir harf fazladır, ne bir harf eksiktir. Ne bir ayeti fazla, ne bir ayeti eksiktir. Hiçbir dinin kitabı bu kadar sıhhatli değildir. Tevrat, Hz. Musa'ya nazi olmuş fakat kendi kavmi Tevrat'ı tahrik etmiş, tahrip etmişlerdir. İncil Hazreti İsa'ya nazil olmuş, İsa Aleyhisselam'ın kavmi İncil'i tahrip etmişlerdir, ibadetleri tahrip etmişlerdir, reform yapmışlardır ibadetlerde ve uyduruma ayetler koymuşlardır içerisine İncil'in ve Tevrat'ın. Zeburkeza böyle diğer sürüklardır. Cümle kitapların sahhı ve sahihi olan Kur'an Kur'an'la beraber nazil olmuştur. Onun için bir adam Kur'an-ı Kerim'i okursa, dört kitabı okumuş gibi, yüz suhufu tilave etmiş gibi Allah ona ecir ve sevap verir. Allah-u ve Teala Hazretleri diğer kavimlere kendi onlara inzar ettiği kitapların hıfzını onlara vermiş idi. Onlar bu şekilde kitaplarını ihanete uğrattılar, ibadetlerini ihanete Kur'an'ın hıfzı ve muhabazası Allah-u Zülcelal Hazretleri'nin üzerindedir. Kimse bir tarafında bir ayetini tahrip edemez. Değiştiremez. Ve suresinden en kısa bir suresinin mislini bütün beşer birbirine yardımcı olsa, şairi, fesihi, beliyi, alimi birbirlerine yardımcı olsa, hatta hatta görünmeyen kuvvetler de, yani cinler de onlara yardımcı olsa, Kur'an-ı Kerim'in surelerinden en kısa bir suresinin mislini getiremezler. Peygamberi Zişan Efendi'nin zamanında getirememişler, Kur'an tarman okumuştur. Kıyamet gününe kadar bir mislini getiremeyeceklerdir. Onun için Allah Kur'an-ı Kerim'de gene sureye bakalım ve in kun tunfiray bil mimma nazzalna ala abdina tatu bi suratin min mislih bedu shuhada'ikum min duni ilahi ihmdum sadikin hatta lam taf'alu ve hasıma indirdiğim Kur'an'ı Muhammed aleyhisselatu vesselam yazdı diyorsanız ey şairler, ey fasihler, ey beligler, ey alimler siz de onun bir suresinin mislini getiriniz bakalım. Siz de insansınız. Hatta birbirinize yardımcı olunuz. Bütün ulema buraya Bütün şairle bir Hatta cinler de toplansınlar bir yere gelsinler. En kısa suresinden bir mislini getiriniz. Feillem tef'alu. Bu emre karşı hiçbirisi. Mesela asasını dayanarak. 48 saat konuşan bir şair. Kur'an'ın suresinin mislini getiremedi. 48 saat. Çünkü Cenab-ı Allah'ın adetullah mıdır ki? Hazreti Musa zamanında sihirbazlık artmış idi. Allah Musa peygamberi gönderdi. Birinin de asasıyla o asa sihirbazların yaptığı sihirleri yuttu, iptal eyledi. Hazreti İsa aleyhisselam zamanında doktorluk, tebabet ilerlemişti. Doktorluk ilerlemişti, tıp ilerlemişti. Allah Hz. İsa'yı gönderdi, mucize olarak ölüleri diritti. Doktorlu aciz kaldı. Hz. Peygamber zamanında da şairler vardı. Asasına dair böyle 48 saat vezirli kafirli söz söylen adam. İşte onların divanları bazıları elimizde bulunmaktadır. Efendim Allah Kur'an'ı gönderince bu şairlerin hepsi onun karşısında rükû etmek, secde etmek azını gösterdiler. Birçokları Kur'an'a iman etmediği halde Kur'an'ın fesahat ve belagatına ettiler İşte bu kitap elimizde olan. Kıyamet gününe kadar hükmü caridir baba akidin. İnanan da İnanmayan da hükmü altındadır. Çünkü her yerde Allah'ın dediği olur, her yerde Allah'ın istediği olur. Kafirin küfrü, münkirin inkarı Kur'an'a zarar vermez. Müminin imanı ve ikrarı da Kur'an'a bir fayda temin etmez. Herkes yaptığını mutlaka cezasını ve mükafatını bulur. Mümin imanının, itikadının semeresini görecek. Münkir kafir de, münkir de inkarının cezasını pek yakın bir zamanda tadacaktır. Şekli şüpheye ama yoktur. Şimdi bu ayeti okumaktan müradımız, Kur'an-ı Kerim'in nüzul ettiği ay, hemen önümüzdeki Ramazan ayı yani 15 gün sonra, Kur'an-ı Kerim'in tilaveti hakkında konuşacağız. Ecirleri ve sabapları beyan edeceğiz. Ve Ramazan-ı Şerif'te her müminin, hiç olmazsa bir hap şerif okuması lazımdır. Kur'an-ı Kerim okumasını yüzden biliyor musun? Soruyorum, hitap ediyorum. Birçoğumuz, birçoğumuz bilmiyoruz. Çok ayıp. Ve çok çirkin. Neden? Biz Allah'a inandıysak, Hz. Muhammed'e verdiysek muhakkak bunu bilmemiz ve okumamız lazımdır. İnsanın sevgilisinin yahut grubette bulunan evladının yahut sevgili bir zatın mektubu gece gelse, o mektubu hemen alır, okutmak için okuyabilirsen okursun. Okumak bilmiyorsan okutmak için kapı kapı dolaşırsın. Hele başka kendi lisanından gayrı bir lisanla mektup yazıldıysa o lisana vaki olan kimseyi bulur. mektuptaki münderecatı anlarsın. Değil mi? Biz Allah'a mühtarız. Efendiler. Hep böyle hava yaz gitmeyecek. Yani bu alem böyle gitmeyecek. Yani. Bunun kışı var, yüzü var, ilkbaharı var, fırtınası var, karı var, yağmuru var, zelzelesi var, harbi var, darbi var. Onun gibi Hiçbir şey aynı minva üzere oturmaz, durmaz. Ancak Allah-ı Hazretleri'dir. O ihtiyarlamaz, üzerinden vakit geçmez. Her istediğinde hükmü caridir ve azizdir. Her istediğini yapar Allah. Ondan gayri hepimiz için mevgud olan bazı geçitler ve akabeler vardır. Bu Kur'an-ı Kerim'i okumayınca, bu Kur'an-ı Kerim'in içindeki bulunan ayat-ı beyinatı anlamayınca ve bununla amil olmayınca bizim felahımız gayr kabildir. Bilmiyorsan bilemem yorucu edeceksin. Ve Kur'an-ı Kerim'i okuyacaksın. Efendim benim yaşım geçti. İslam'da yaşım geçti yok infusatında. Senin önderin olan Allah'ın Mahbubu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem, Resul-i Efham Rahmetell-i Alemin buyurmuştur Manası şu. Siz beşikten mezara kadar ilimi tahsil ediniz. Onun için vaktim geçti Mutlaka okuyacaksın, çalışacaksın. Efendim ya okumadan gidersen, okumadan gidersen kabildi öğretirler sana Kur'an-kerim okumasını. Mutlaka okuyacaksın. Onun için Ramazan'da her Müslümanın bir hatim indirmesi, yahut indirtmesi lazım. Efendim ben manasını anlamıyorum, manasını da cana baksana ihsan inayet buyurur. Manasını anlamadan da okursan zikir yerine kayendir. Allah etmiş olursun, Allahla konuşmuş olursun. Bak ne diyor alt tarafında ayet-kerimin. Zalikel kitap önlarayı Bu kitapta şekil şüphe yoktur. Bu taraf ilahiden Hazreti Allah cibiri baştasıyla Habib-i Edîb Muhammed'e indirmiştir. Elif, alem, elifi, elif. In, lam mim. Allahu alam bimradi. Lafatullahın elfi Elif Cibrayin Muhammed'in mimi mim. Elif lam mim. Ona işaret demişler. Bir manası, bin manası var. Yüz bin manası var. Allah'a kurbiyet beda etim müteşem manaları senin kalbine akserecektir. Şimdi kalbin tozlu olduğu için kalpler birer mirattır. Aynadır yani. Günahlarla üzerler tozlanmıştır. Ne kadar kalbinin tozunu silersen o vakit akit sana o kadar fazla olacaktır. Onun için Allah ne diyor bak? Zalikel kitabü la rayibipi bunda şekil ve şüphe yoktur. Tarafi ile izzetten tarafı ilahi eden cibiyle emin namusu ekber Muhammede Muhammed'ime indirdiğim Kur'an-ı Kerim'de la şek ve la şüphe Allah kitabıdır bu. Hüdenil müttakil. Muttakilere hidayet eder. Muttakil ne demektir? Bir iş yapacağı vakitte o işte hakkın gadabı var, rızası var, bunu arayan kimse demektir. Düşüncesiz, tefekkür iş yapan değil. Ben bu işi yapacağım. Ölmese, hesaplar olmasa ne işler yapacağız değil mi? Ama aklı başında olan ölümü görüyor. Hesabı biliyor. Muhbir-i Sadık haber vermiş. Bir gün dönüş var. İki türlü dönüş var. Daima söylüyorum size. Unutmayın bunu. Ey gençler! Gençliğinize güvenmeyiniz. Bir anda ihtiyarlarsınız. Hiç sen ki o günler gençlik gör, görmüş gibi olursun. Hangi duvarla yanırsan çürüktür, yıkılır. Kime güvenirsen böyle, akşam aziz olan sabah zehir, sabah zehir olan akşam aziz olur. Ancak Allah'a dayanmak, Allah'a güvenmek, Allah'a sığınmak lazımdır. Gönüller Allah'la olmayınca o gönül şeytana göre olur. Gönüller, kalpler Allah korkusuyla, Allah sevgisiyle dolmalıdır. Daimi surette Cenab-ı Hakk'ın rızayı şerifine koşmalıyız. Onun emirlerine imtisal ederek seve, seve yapmalıyız. O vakit muttaki oluruz. Allah'ın yapma dediklerinden kaçınmalıyız. Bunun işin nihayeti yok. Her zevkin altında bir ahuzar vardır. Bir ah vardır. Her zevkin altında. Dünya zevklerinden ne zevk görüyorsan, onun altında ertesi günü muhakkak surette yahut ertesi günü yahut da günü mutlaka ahuzar vardır feryad figan vardır. İşitmedin mi, görmedin mi, duymadın mı, sana ibet olmadı mı? Beş dakikalık bir zevkten bir çocuk hasıl olur. O çocuğun müşkilatı okuması, yazması, yetiştirmesi ne kadar güçlü bilir misin? İşte o beş dakikalık zevkin, üç dakikalık zevkin cezası bu şekilde çıkarılır insandan, insanın dünya yüzünde, hayatta. Onun için daima surette hakka, Allah'a yöneliniz. Allah'a dönelim. Allah yolunda bulunalım. Allah'ın ibadetinden zevk al. Onda ahvah yoktur. Onda zevk-ı vardır. Dünya seni, dünya hayatı seni aldatmasın. Sen kafirlere, münkirlere, asilere verilen mühleten hiç nazarı itibara alma. Hakka asem ederim ki bir rüyadan başka bir şey değildi. Misalimi daima söylerim ama gene söyleyivereyim sana. Niye benzerli bir kafirlere verilen bu salahiyet, mal, mülk, kasa, kese, rütbe. Yani bu bir uyku gibidir. Allah'a aşık, Allah'a teslim, Allah aşkıyla, Allah muhabbetiyle kalbi yanan, gözünden yaş döken, hak rızası için gözyaşı çilenler, çıplak giydirenler, aç doyuranlar, sulara su verenler. Size şey söylüyorum, bu meşakkat gördüğün senin bu meşakkatli hayatın bir rüyadan başka bir farkı yoktur. Gene o kafirlerin sülükleri sürdüğü sefa zannedersin. O sefa değildir o. Allah onların azabı artsın diye onların nimetlerini daha çoğaltır. Bu azap mücedet ahlede değil, dünyada da aynı. O azap tadını onlara tattırır. Malım gidecek, vereceğim, şu aldı, bu verdi, veremedi falan. Gece sabahları da kaçar onun. Hiç rahatlığı yoktur. Rahatlık Allah'tadır. Allah'lı olmaktadır. Din sahibi olmaktadır. Dinlenen kişi dinlenir. Dinlerin kişi dinlenir. Kim din sahibi olursa o dinlenir. Dinsiz dinlenemez. Allah'a gönül dinlenir. Meşakkatli görmüş olduğun hayat bir rüya. Neye benziyor? Sana misalini vereceğim ben nihayet vereceğim bir hava sıcak fazla. Rüya yani büyük bir köşkte, büyük bir sarayda rüya gören bir sultan gibi. Rüya, sultan rüyasında fakirlik, zaruret, felaket musibetler görüyor, bir takım hayat meşgaleleri, hayat mücadeleleri görüyor. Fakat sultan görüyor bunu. Bu rüya 50 sene sürüyor, 40 sene sürüyor, 30 sene sürüyor, 60 sene sürüyor. Sonra geliyorlar, efendim kalkmaz mısınız diyorlar, uyandırıyorlar onu. Bir de güzel şöyle var ki ki, sultan içerisindeymiş, gördüğü o meşakkatlerin kafesi rüyamış. İşte müminin çekmiş olduğu, Allah'lı müminin, Allah'ı seven, Allah'a teslim olan müminin çektiği felaketler, sıkıntılar bunun gibidir. Bir rüyadan farkı yoktur. Üç sene, beş sene, elli sene neysin? Melekül Mök gelir, iltifat ile uyandırır, zorlamaz. Ve dönüşün şudur, seni gurbette bekleyen evlad-ı ayalin, annen babanın ağa burşu, kolları sana nasıl açılıyorsa, öyle seni kabul ederler. Hem de Resulullah kucaklar. Kafirinki, o da rüya görmüştür. O da köprü altında serseridir. Bir serserinin gördüğü rüya gibi metresler, teresler, yazlıklar, kışlıklar, elbiseler, şunlar bunlar fuş ya, zina içki öyle rüyada görüyor o da. Hatta itilabı bile oluyor. Sonra bekçi geliyor, ayağından vuruyor polis. Kalk lan! Serseriler buradan Bir de kalkıyor ki hep hepsi rüyadan başlıyor. İşte kafirin gördüğü bu rüyadır. O, bugünkü dünya işini şey, misaleremiz olarak yani, köprü altından bulunan bir serseri. O köprü altındaki serseri ondan daha aptaldır başka. Hayır. Misalini verir. Oradan için söyledim bunu. Tabir çünkü. imanlı serseri olmaz. İmanlı mümin pis olmaz. İmanlı zelil olmaz. İmanlı azizdir. İmanlı tahirdir. Allah ve Resulüne La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyenler onlar azizdirler. Allah onları aziz etmiştir. Kimse onları zelil edemez. Yalnız imanda kain ve daim ol. Allah'a şumallık der gibi Allah'a Allah'a tasihik etme. O ağzını alıştırsın. Her yapacağın işte hakkın rızası muttaki ol ki Kur'an sana söylesin. Hüderlil-i muttakin o manaya. Kim ki haktan, Allah'tan korkar, Allah'ı sever, Kur'an onun kalbine nakş olunur. Ama sen böyle olmamalısın. Senin, sen azizsin. Senin abayi ecdadını gör bak. Allah üç kıtayı onların hükmü fermanına verdi. Senin da onlar. Onlar oralara cehil yerine ilim götürdüler. Zulüm yerine nur götürdüler. Sonra sana senliğini unutturdular. Sen kendini kaybettin. Sen garbın pisliğine düştün. Olada nur almaya gittin, pisliğine düştün. Benliğini unuttun, kaybettin kendini. Sen aziz milletsin. Sen yüce milletsin. Korkuyorlar senden gene. Uyanırsan gene eski safletini alacaksın. Hiçbir kafirin senin kadar zekası yoktur, irfanı yoktur. Tek sen irfanını ve zekanı şeytanıta kullanıyorsun. O i̇rfanı demezler onu. De kullanıyorsun. İyiliğe kullanırsan çok âli olacaksın. Allah Resulü Resulullah buyurur ki şey gelmeden bir şey ganimet bilin. Ölüm gelmeden hayatın kader-i kıymetini Bak bu üç aylar içindesin. İstiğfar et Allah'a. Allah'a rücu eyle. Allah bu, bu aylarda istiğfar edeni, hak gideni kapısından boş görmez. Bunu ganimet bil. Recep derken Şaban, Şaban derken Ramazan, Ramazan derken bir de aksim ki ömrü nazik ömrün gelmiş geçmiş kapıya can tabut gelir. verir. Hani avayı ecdad nerelerde nereye gittiler? Hiç ibadet almıyor musun? 20 İzmir'den beri bu cami kaç defa doldu boşaldı? Bu hatip bu minberdeki okur konuşan fakir birkaç kaç tane buraya hatip geldi geçti? Hep bunlar gelip geçidir. Ancak muttakiler kazandı. Çünkü Allah muttakilerle muhsinlerle beraberdir. Allah müminlerle beraberdir. Onlar kazandılar. Ötekiler mallarını mülklerini sevmediklerine bıraktılar. Bırakları mal sevmedikler tarafından yağma oldu. Onları ile günahlarıyla başına koydular. Kim ki Allah'ı dindi Allah'ı buldu o kimse ki cihana sultan oldu. Allah'u yedi ila ve aleyhisselam ve inşallah.